Elçilerin İşleri, 11 Bölüm. Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki uluslarında Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman, Sünnet yanlıları onu eleştirdiler. "Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin," dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. "Ben Yafa kentinde dua ediyordum." Dedi. Kendimden geçerek bir görüm gördüm Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını Bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım Çarşafın içinde, yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm Sonra bir sesim bana Kalk, Petrus, kes ve ye dediğini işittim Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman baya ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen baya deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezariye'den bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler, varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağır. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluş bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh, başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse, ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı, tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. İstefenos'un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya'ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudilere duyuruyorlardı. Ama içlerinden Kıbrıslı ve Kireneli olan bazı adamlar, Antakya'ya gidip Greklerle de konuşmaya başladılar. Onlara Rab İsa ile ilgili müjdeyi bildirdiler. Onların arasında etkin olan Rabbin gücü sayesinde çok sayıda kişi inanıp Rabbe döndü. Olup bitenlerin haberi Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'be bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'be daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. O günlerde Yeruşalim'den Antakya'ya bazı peygamberler geldi. Bunlardan Hagavos adlı biri ortaya çıkıp bütün dünyada şiddetli bir kıtlık olacağını ruh aracılığıyla bildirdi. Bu kıtlık Klaudius'un imparatorluğu sırasında oldu. Öğrenciler her biri kendi gücü oranında Yahudiye'de yaşayan kardeşlere gönderilmek üzere yardım toplamayı kararlaştırdılar. Bu kararı yerine getirip bağışlarını Barnaba ve Saul'un eliyle kilisenin ihtiyarlarına gönderdiler.